Başımıza gelecek bir şey varsa orada ya da burada, o halde ya da bu halde, o zamanda ya da bu zamanda bu başımıza gelir. Gelmeyecek bir şey varsa onu başımıza getirmek için iki dünya bir araya gelse o bize isabet etmez. İşte biz bunu ehli sünnet vel cemaat uleması takdir ilahi ve kulun tedbirinin arasındaki denge bağlamında diyorlar ki takdir tedbiri bozar. Tedbiri elden bırakmak iyi değil, biz elimizden gelen her türlü tedbiri alalım, işin doğrusunu yapmak için ama şunu da unutmayalım Cenab-ı Hak aksini takdir etmişse ya da başka bir bizim tedbirimizde hedeflediğimizden başka bir şekilde takdirde bulunmuşsa o takdir bizim tedbirimizi mutlaka bozacak.